Me. Programı hazırlayan ve sunan Ulaş Bayraktar. Merhabalar sayın dinleyiciler. 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda bir kekeme programında daha beraberiz. Biliyorsunuz kekeme programı e, ...İletişim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin ortak doktora programı olan... ...medya, kültür ve kent çalışmalarının sesi olarak planlandı. Bu konuda medyaya dair, kente dair, kültüre dair konukları ağırlayıp bu konuları masaya yatırıyoruz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi e, bizi kırmadılar. Yoğun programında e, radyomuza da uğrayıp programımıza da e, zaman ayırdılar. E, Joseph e, Shilovic... Evet. Doğru mu? Doğru mu? Doğru ee, <gülüyor> Profesör Doktor e, Joseph Şilovic e. ile beraberiz bugün. E, i̇smini duyanlarımız vardır veya e, yakında duyacaklar olan da vardır. Kendisinin ağırlamamızın ve bizi heyecanlandırmasının sebebi 1950'lerde yaptığı bir doktora çalışması. E, 1957 yılında Erdemli'de yaptığı bir çalışma daha sonra kitap olarak da yayınlan. Kırsal Türkiye'de siyasal değişim Erdem'le örneği adlığında 1966'da basılan bir kitap Hı. var ve o kitap e, aslında e, o döneme dair bir ilçe ölçeğinde e, oradaki bir e, kır kent arası bir yaşamın sosyolojik, ekonomik ve en önemlisi siyasal boyutlarını... Ee, ...çok ayrıntılı bir şekilde açıklayan... ...çok değerli bir eser... ...şahsen ben e, çok uzun zamandır... E, ...başvurduğum... ...sık sık dönüp okuduğum... E, ...bir eser ve hep... ...bir hayaliyle yaşıyorduk onun, bunun tekrarını yapmak. <gülüyor> ee, yıllar sonra, 60 yıl sonra, 70 yıl sonra Erdemli'de ne değişti, nasıl değişti... ...bunun heyecanı içinde yaptığımız bir araştırma projesinde kendisiyle de bağlantı kurduk... <gülüyor> ...ve kendisi de sağ olsunlar yardımlarını, desteklerini esirgemiyorlar... ...umarız yakında, önümüzdeki dönemde bu projenin yenisini yapacağız ve Sayın Hocamız da çok daha... Ee, ...yakın çalışıp... E, ...bunu tekrar... Edeceğim. ...tekrar Hı. hoş geldiniz, ben çok uzun bir... ...birizgiyen yaptım. Gerçekten büyük keyif... ...sizi burada ağırlamak... E, ...Erdemli'yi tekrar hatırlamak Hı. ve... ...sizle beraber tekrar... E, ...tekrar... E, ...bu çalışmayı yenilemek... E, ...şimdi her şeyden önce... Ee, bu fikrin nasıl doğduğunu, 1950'lerde, 1957'de bir evet. Amerikalı doktor öğrencisini, Erdemli'de evet. bu kadar e, önemli, değerli bir araştırmayı yapan hikayeyi dinleyebilir miyiz sizler? Evet. Um, ben uh, talebeydi, doktorat uh, talebesi uh, Columbia Üniversitesi'nde. Ve uh, birkaç, üç dört sene evvel... Türkiye hakkında araştırma yapmak hakkında düşündüm çünkü orta şark bir uh, region bölge bir bölge ama bütün orta şarkta Türkiye benim için daha enteresan idi uh, iki sebep birinci sebep Osmanlı İmparatorluğunun tarihi çok ilginç, çok mühim, büyük bir impact etki etkisi var. Büyük bir, bir, bir eski seviye orta çağ üzerinde, ve Avrupa üzerinde ve o İmparatorlukdan yeni bir devlet çıktı Türkiye. Ve Atatürk beş on on beş sene içinde yeni bir uh, memleket kur, uh, kurdu. Ve fevkalade değişmeler oldu. Ve ikinci dünya harbi sonra yine büyük de uh, gelişmeler başladı. Ve bu gelişmeler benim için çok intéressant idi. Bu gelişmeler, halkın hayatı nasıl değişti ve düşündüm, bu mesle üzerinde bir araştırma yapabilirim. Ve Türkiye'ye geldim, Ankara'da oturdum ve uh, at Ankara Üniversitesinde uh, meşhur socioloji profesörle tanıştım, konuştuk. Onlar bana dedi, erdemliye gitmeniz lazım. Sizin uh, için 5 bir yerdir. Ve uh, daha araştırma yaptım. Zirat uh, uh, ve kaletine Onlarla konuştum. Ve, ve uh, herkes bana çok yardım etti ve malumat, uh, kimetli malumat uh, Erdemli Hakkında uh, buldum ve uh, Erdemli üzerinde araştırma yapacağım karar aldım ve Erdemli'ye uh, geldim ve uh, benim birinci mesele nerede oturacağım çünkü uh, o zamanlarda zamanla erdemli çok küçük uh, bir belediye idi, uh, belki üç beş bin kişi arasında, uh, güzel bir otel uh, yok, yalnız uh, çok küçük bir otel. Ama ben alata bacıvanlık okulu buldum. Uh, ve Ankara'daki ziraat vekaleti bana çok yardım etti ve uh, düşündüm oraya gideceğim, onlarla uh, konuşacağım ve uh, bunu yaptım ve onlar bana uh, davet ettiler ve orada kaldım ve ondan sonra benim bir mesle var çünkü orada bazıvanlık okulu uh, belki yirmi kilometre uh, demli den uh, idi o kadar uh, genç uh, olursam o kadar, yürümek biraz zor. Demek bir bisiklet bulmak lazım. Ama yirmi kilometre bisikletle uh, gitmek uh, sa ve yirmi kilometre akşam akşamda Benim için biraz zor olacak düşündüm. Ama şansım, Ankara'da motorlu bir bisiklet buldum ve trenle bu bisiklet uh, Mersin'a getirdim. Ondan sonra alata batzıvanlık okuluna getim. Ve her sabah adamlıya getim. Ve akşam geri getim. Ve bütün gün adamlı kaldım. Ve belediye reisle konuştum. Kaymakamla konuştum. Zira teknisyenlerle konuştum. halkla konuştum. Çayhanelerde oturdum, konuştum ve çok uh, enteresan malumat çekti Ve nihayet Amerika'ya gittim zaman uh, benim tez uh, uh, uh, yazdım. Yani o zaman tabii bu, bu çok... ...talihsiz bir e, şanssızlık da oldu, biz şimdi bu, bu, bu kaydı sayın dinleyiciler 17 Aralık'ta alıyoruz... ...ve bugün yerel gazetelerde e, Alata'daki bir bahçıvanlık okulunun da yandığını öğrendik. Orası metruk bir bina olarak duruyormuş ve büyük bir şey sizin orada çok anınız Hı. var... Bir, ...bir böylesine tarihi öneme, sizin kişisel olarak Hı. ne kadar önemli bir yerde... ...böylece sahip çıkamadığımız için e, yandı e, gitti, bunu da burada... Hatırlayalım, üzüntümüzü beyan edelim dedik. Geldiniz evet. 1957 yılı. ...artık tek parti dönemi bitmiş... ...Demokrat Parti evet. iktidarda... ...hatta artık e, çok kaynayan bir şey... ...yavaş yavaş... E, e, ...ihtilale doğru... E, e, ...27 Mayıs askeri darbesine... ...doğru giden bir süreç de var... ...ilk geldiğinizde soğuk savaş dönemi... ...bir yandan... E, ...nasıl karşıladılar... ...bir Amerikalı geliyor... ...Erdem'le gibi küçük bir yere... ...zaten kitabınızda da var... ...çok, çok tecrit edilmiş, çok izole bir yer... Evet. E, ...yavaş yavaş bağlantı kuluyor. Hele kırkları anlattığınız dönemde Mersin Erdemli e, yani şu anda yarım saatte gidilen yer evet. o zaman develerle sekiz saatte gidiliyor. Evet. E, dolayısıyla kendi içinde bir yörük kültürüne sahip izole bir yer ve bir Amerikalı bir gün çıkıp geliyor. Ben araştırma <gülüyor> yapacağım diyor. Nasıl karşıladılar sizi? Ama o kadar izole de, de, de değildi. Çünkü bir yol Mersin den kadar Uh, yapılmış uh, ya, ya ve uh, demli den giden aki den var uh, her, her iki saat falan ve uh, bir uh, seyahat uh, duresi belki bir buçuk saat, iki <coughs> saat falan o, o, o karar finadil ama mersin'de de küçük bir uh, Şehir idi o o o uh, günlerde nüfus uh, bilmiyor belki mi bin bin belki ama ama küçük um, bir şehir ve, ve Demli Yeni bir idi uç uh, küçük köy Alata Koyuncu VVA Demli Yeni bir belediye elli uh, kuruldu köy ve um, Halk aynı zamanda yürük idi, her yazın yaylaya çektiler ve tent. çadır, ve, ve, ve çadırla kaldılar. Ben oraya gittim arkadaşlarla, tek bir stone house, taş taşev vardı bütün halk çadırda uh, develerle, koyunlerle uh, uh, oturdu. Ve benim için bir enteresan nokta, halk dalar la uh, connection. Balantı, Il, Il, ilişkili. Bala, balantı vardı. Deniz ile balantı hiç yok. Ve uh, akıllı olsaydım uh, büyük uh, <laughs> bir, uh, bir uh, sahne. ...sahil... E, Sa sahil de bir, e, arazi mi alırdın? Evet, büyük bir sahil arazi alacaktım. Bugün <gülüyor> çok zengin olacaktım. <gülüyor> Biz de zaman zaman... bu gayet e, kurduğumuz bir cümledir. O zaman alsaydınız... E, evet. ...şimdi büyük e, otel sahibi belki... Evet. ...belki müteahhitlik şeyinde. O, o zaman sahil tamamen baş. Tabii. Balıkçı yok. E, Balık lokandası. Bir gün Slivke'de... Uh, Salivka ge, uh, getim veya uh, bir kreek. Uh, e koy, no kreek, uh, water, uh, river, small river. Ha, e dere. dery. Yani kütük bir, uh, bir bi dery vada. Uh, uh, Balık istiyorum uh, uh, uh, sordum. Neva, bir dakika dedi, dery. Baş, bir, bir dakika sonra boom. Lokanta sahibi dinamit <gülüyor> devede attı, bekledi, balık çıktı, aldı, bana, bana geldi. Hangi balık istersiniz sordu. <gülüyor> canlı balıklar. Tarz, çok, tarz, çok canlı. Yeni <gülüyor> ölmüş balık dinamitli anında. Şimdi tabii değişti biraz daha şey yaptı ama o zamanlar Denizli hatta hep anlatılır kızlara miras olarak sahip tarafı verilirmiş. Evet. Orada ekin bit, bitmez diye dağlar e, erkeklere kalırmış. Şimdi damatlar e, zengin refah içinde e, yukarıda yay e, e, dağlara doğru e, erkek çocukları hala tarım uğraşıyorlar. İlk geldiğiniz günü hatırlıyor musunuz? Erdemli'ye ilk ilk geldiğiniz o e, Mersin'e geldiniz muhtemelen. Trenle Evet. Trenle, e, evet. ve... Tren, trenle Mersin'e e, geldim ve Mersin'den e... ...demliğe geldim... ...baktım... ...ne yapıyorum düşündüm... <gülüyor> <gülüyor> ...yaş kaçtı o zaman hatırlıyor musunuz... ...kaç yaşındaydınız ee, 1957... E, bir, e, ...26... ...26 yaşında... 26. ...bütün arkadaşlarınızı... E, ...bırakıp burada bir şey... ...evet... E, bir, bir, ...bir arkadaş vardı... ...Ankara'da... E, ...araştırma... E, e, ...yapıyor... Ve Ankara'ya uh, kreya uh, götürüm zaman uh, onunla beraber uh, uh, çay içtik, uh, yemek yedik falan ama ama bundan başka uh, benim uh, uh, arkadaşlar şey uh, edemli de zira teknisyenle benim arkadaş, uh, belediriz benim arkadaş. <gülüyor> Kaymakam o zaman tabii o zaman çok önemli bir dönem. Biraz önce siz de bahsettiniz 54 Erdemli'nin ilçe ve e, belediye olduğu yıl. Evet. Ve e, bu üç köy birleşiyor. idari bir e, taşla teşkilatı kuruluyor. Kaymakamlık kuruluyor. Evet. Kaymakam geliyor. Belediye evet. başkanı seçiliyor. Tabii doğrudan seçilmiyor o dönemde. Meclis içinden seçiliyor. Ve bir yandan da bir işte Demokrat Parti'nin de e, sürdüğü. O zamanın siyasal iklimi nasıldı? Bir Demokrat Parti, CHP şeyine evet. baktığınız Ha. Bütün, bütün halk uh, uh, Demokrat Parti uh, uh, supported destekliyorlar destekliyorlardı Evet çok uh, destekliyorlardı ve um, bir hikaye uh, an, uh, anla, anlatacağım um, Demokrat Parti'nin um, uh, uh, şura uh, Şura değil kurayı Kırıltay, de var, Oraya getim. Demokrat Parti başkanı Güzel bin Nutuk Verdi. Erdemli Hakinda Konuştu. Bir geliş meleva. Mersin ilçede bak. Erdemli yeni bir belediye. Yeni okul, yeni eğitim, yeni şu, yeni bu. Ve... Onun uh, noto'kun bir kopya almak istedim ama uh, ve uh, Demokrat Partisi uh, şube nene uh, getim, bir adamla konuştum, lütfen uh, notukun bir kopya alabilir miyim? Hayır, maalesef uh, ve, vermeyecektim. Uh, dedi çünkü uh, başkan uh, Ankara'da oturuyor şimdi. Ama geri uh, geleseniz uh, belki uh, verebilirim. Bir hafta sona getim, aynı hikaye. İki hafta sona, eine hikaye. Und sonra aynı hikaye. Uh, Ondan sonra Amerika'dan, Columbia Üniversitesi'nden hocam uh, uh, mercenary geldi beni uh, görmek için ne yap ne yapıyorum uh, çalışıyorum yahut uh, ziyaret ediyorum ve uh, uh, konuşıştuk ve ona uh, dedim uh, maalesef unutuk. Uh, almıyorum neden uh, sordu ve hikaye verdim De, Dedi, eh, beraber uh, o adamla konuşalım ve dedim ama faydasız çünkü dün iki gün evvel gittim ve Parti Başkanı Ankara'da ja, gidelim dedi. Gittik, çay içtik, sordum, aynı hikaye, adam Ankara'da kalıyor onun izin siz uh, size onu çok vere miyeceğiz, vere mi vere miyeceğiz. <gülüyor> Ve uh, uh, hocalar uh, ona baktım. Uh, don't break the poor boy's heart, Daddy. Yıki <gülüyor> <gülüyor> zavallı çocuğun kalbini kırmayın, Daddy. Evet. Ve uh, Adam ona baktı... Percy Daddy, uh, open the drawer. Opened the door. Kapıyı açtı. Evet. Ee, i̇çinde e, nütuk aldı ve bana verdi. <gülüyor> bu kadar kolaymış. Kalbini kırmayı <gülüyor> diye. Benim için kolay değil. <gülüyor> Hocam için... için çok kolay. Peki onu çok fazla kitapta bazı yerlerde geçiyor ama bu bu bu, bu kadar Demokrat Parti'ye destek olmasının sebebi, bu böyle bir CHP'nin şey yapmasının sebebi neydi sizce o dönemde? Evet sebep sebep kolay Çünkü uh, uh, halk için hükümet Partisi ve onun onlar için hükümet yalnız iki fikir var vergiyi almak ve askerlik yapmak o kadar Services, hükümetten servis buraya çok az geldi. Hizmetler çok az Hizmetler geldi. Hizmetler çok az geldi, evet. Bu sebep için uh, Demokrat Parti geldiği zaman uh, hemen hemen bütün halk çok kuvvetli uh, Demokrat Parti uh, için oy, oy verdi. Evet, bu o ilk zamanlar tabii belediyeden de o kadar mutlu olmadıkları halde e, devam ediyorlar. Burada e, çok benim, benim çok hoşuma giden bir e, kısım var yok. kitabınızda. Bu halk arasında bir tekerleme uydurulmuş <gülüyor> o zamanlar belediyeye dair. Suyu var, arkı yok. Belediyesi var, narhı yok. İki deyus ant vermiş birbirinden farkı yok diye. Dolayısıyla e, o yeni zamanda e, çok e, belediyeden ve genel hizmetlerden de bir memnuniyet evet. olmasa da orada daha geleneksel bir siyasal yapı var herhalde. Mesela e, şeyi e, e, belediye başkanının özelliklerini tanımladığınız bir yerde bir bilgisi olması gerekir, bir eğitimi olması gerekir. ...ve o zaman için bu istisnai bir durum tabii. E, hukuku... E, ...yorumlayabilmesi, yasaları... ...yorumlayabilmesi gerekir. Ve e, insanlarla da iyi ilişkileri... ...olması lazım diyorsunuz. Evet. E, bunları. Ve bu aslında çok... ...zor. Üç, ya, ya da birbirine ...zengin olması lazım. O, o zamanki belediye başkanı... ...bu tanıma uyuyor muydu? E, was, was the mayor of that period... ...was educated and... Who, çok, çok, yok, çok... Uh, educated eğitimli. Eğitimli. <gülüyor> Çok eğitimli uh, uh, uh, değil. Um, uh, eski uh, uh, yürük bir aileden uh, uh, geliyordu. Belki uh, biraz zengin idi. Mm -hmm. Ama uh, o ve uh, demokrat pa uh, parti um, hizmetli bakımından uh, görülmüş. Mm. Halk uh, ...yeni bir devre içine girdik, hükümet şimdi bize hizmetler veriyor. Onu öyle düşündü ve bu sebep için Demokrat Partisi ve Yandan Mendres'i çok sevdiler. O zamanlar nüfus kaçtı, Erdemli'nin nüfusu ziyaret ettiğinizde. 3000-5000 um, um, arasında ve müsaadenizle bir hikaye ver ver ver ver vereceğim. Um, on, on sene sonra, 1972-1968, o, o zamanda, um, ben Ankara'da araştırma yap yap yapıyordum ve hanımın ailesi bize ziyaret etti. Dedim siz, uh, siz uh, akdeniz sahili uh, görmeniz lazım çünkü çok enteresant eskiyese var ve aynı zamanda Erdemliye gidelim. Ve uh, bir tur yaptık, Erdemliye geldik ve tabi uh, be, uh, be, uh, belediye uh, binasına girdim uh, belediye reis uh, uh, bulduk, konuştuk aynı adam ve uh, Türk uh, olarak çok uh, hospitable misafirperver uh, çok misafirperver misafir bir adam uh, bütün Türkler gibi ve bizi uh, öyleyemeye davet etti ...oturuyoruz, konuşuyoruz... ...ve ondan sordum... So ...Edemlinin nüfusu... Ne, uh, ...nedi bugün... Uh, ...bana baktı... ...dedi... Eh, ...belki on beş bin... Uh, uh, sheep and goats... Keçiler, koyunlar... Ke ...keçiler, koyunlar... ...dahil değil... ...ona <gülüyor> baktım... ...o bana baktı... ...hatırlamıyorsunuz. Hayır dedim, hiç hatırlamıyorum. Ben... ...çok iyi hatırlıyorum. I will never forget it. Hiç unutmayacağım. Hiç unutmayacağım. Ve uh, o, o, o zamanda... Uh, ...I was very embarrassed. Çok endişelendim, e, e, rahatsız oldum. Çok rahatsız oldum çünkü... Büyük bir şey unuttum ama o unutmadı. Peki, ne, ne, ne, ne olduğu sordum. Hiç unutmayacağım dedi yine. Sen, birinci günü benim dairesine geldiniz, konuştuk. Sen benden sordunuz, Edemlinin nüfusu nedir? ...kaçtı? Ben size cevap verdim... ...hemen hemen beş bin... ...ve... ...siz... ...bana sordunuz... ...Şib'in uh, Götz... Keçiler, koyunlar... Keçiler, koyunlar dahil mi? <gülüyor> Ve... Uh, ...tabii ben unutum... ...ama o unutmadı... Uh, ...o zamanlarda... Uh, I, I, I was young and impolite. Genç ve... Genç ve, ve e, kabaydım nezaketsiz. Evet, kabaydım. Ve sebep şudur. Ben Ankara'dayken Erdemli uh, hakkında biraz araştırma yaptım. Ve uh, bana uh, dediler, Erdemli'nin nüfusu hemen hemen üç bin. Ve uh, belediye beş bin uh, söyledikten sonra ben düşündüm He, he, he is uh, swelling himself. Kendi kendini kendini övüyor kendini. Kendi, kendi kendini övüyor. <gülüyor> Bel, ben uh, belediye reis bir bir belediye de kalabalık bir <gülüyor> Kalabalık bir nüfusu, <gülüyor> <gülüyor> bir nüfusu var. <gülüyor> Evet, sayın din, dinleyiciler 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda KKM programında e, beraberiz. E, ben Ulaş Bayraktar, konuğumuz Profesör Doktor Şilovic. Erdemli'yi konuşuyoruz. Erdemli'nin 56'da e, yaptığı araştırmanın üzerinden geçen yıllar sonra bu sabah tekrar Erdemli'ye gittik. Daha önce evet. de gitmiştiniz. Siz geçen e, sonbaharda da gelmiştiniz evet. gerçi 2012 yılında. Evet. Çok şey değişti. <gülüyor> evet. Ee, ama ilk dikkatinizi çeken neler oldu şöyle bir bakınca e, var mı? Evet, uh, büyük bir hayret. Faklada büyük bir, hay bir <gülüyor> hayret. Çünkü uh, benim zamanında uh, çok çok az uh, uh, uh, evlev var. Uh, bir bir bir, bir kaç ...taş evleri o kadar. Şimdi... ...büyük bir şehir, bir şehir oldu. Eski bir... ...ata sözü var. Eski tas, eski hamam... ...yalnız talak değişir. Ama... Erdemli, de ...tas değişti. Hamam değişti. Ve talak değişti. <gülüyor> <gülüyor> Hangi dönemde yaşamak... ...isterdiniz? Yani o dönemin... Ee, bahçeler içinde küçük bir kasaba mı? Şimdi böyle şehir, büyük bir gelişmiş şehir. Ee, hmm. ikisi de... Ben, ben, ben, ben uh, uh, nasıl country boy Kırsal şey, kırsal çocuğu değilim, değilim, değiliz. değilim. Ben ben büyük şehirler severim. <gülüyor> Dolayısıyla bu erdemliği tercih ediyorsunuz. Yani evet. kitabınızın kitabınızın en son bölümünde. Bir takım öngörülerde bulunuyorsunuz sonuç bölümünde ve aslında birçok şeyin de oradan çıktığını görüyoruz. Yani zirai teknikler gelişmiş evet. zaten o zaman da Turfan'da var diyordunuz. Seracılık evet. başlamış ama işte çok daha gelişti şimdi eee turunç turunçgiller limon portakal evet. e, bir başkent çok büyük bir e, Türkiye'nin üretiminin çok büyük bir yüzdesini burası oluşturuyor. Kadınların rolünün değişeceğini öngörmüştünüz. Evet. Bugün gördüğümüz Erdemli'de de daha bir şimdi bir zaten bir değişim süreci yaşanıyordu daha sonra orada yüksek açılması evet. üniversitenin açılmasıyla üniversitenin bizim orada bir yüksek okul dört yıllık bir yüksek açmasıyla bir öğrenci şeyine evet. kavuştu ve yazlıklar hiç yazlık yoktu herhalde o zaman böyle bir summer evet. house ...deniz yoktu diyorsunuz, evet, denize evet, girilmiyordu... Evet. ...şimdi bu sabah gezdik işte... Evet. ...tekrar müthiş bir sahil şeridi yapılmış... Ee, ...canlı bir şehir... ...büyük büyük evet. apartmanlar... Evet. ...şimdi o zaman... ...tabii bunu araştıracağız... Ee, ...ve göreceğiz. Ama bundan sonra nereye gidecek acaba Erdemli? Daha, daha bu, bu, bu, bu gelişim süreci... Gelişim devam edecek. Um, büyük... ...her... Uh, ...çabuk... Uh, growing ...city. Büyüyen şehir. Evet, çabuk büyüyen şehir. ...her defa... Uh, ...zoning meselesi var. <gülüyor> Alanlama... Evet, planlama... planlama. Ve, e, e, e, ve, ...vesaire. Ve uh, inşallah... ...öyle bir plan... Uh, ...yeni ödemli için var. Çünkü... eli uh, seneden... Uh, ...sonra... Uh, ...2064... ...63-64'de... 63, Erdemli, e, bugüne kadar, bugünün erdemli, benim eski erdemliye kadar de, değişiklik olacak. Olacak ve göreceğiz e, araştırmamızın sonucunda. E, bakalım e, sabırsızlıkla bekliyoruz sizde bu çalışmayı tamamlamayı sizi daha sık, sık burada umarım ağırlayacağız e, daha yakın gözlemlerinizi paylaşacağız çok teşekkür ederiz zaman ayırdınız sizi ağırlamak büyük bir e, zevkti e, daha sonraki e, buluşmalarda e, karşılaşmalarda tekrar birlikte çalışarak birlikte bulgularımızı sonuçlarımızı ele almak için sabırsızlıkla evet. bekliyoruz çok teşekkür ederiz hocam vicuay oh, oh, terim e, size ve bütün uh, üniversite de uh, çok boşluğum. Çünkü uh, dediğim gibi uh, Türkler ve uh, Mersinliler Mersin ve ki, uh, uh, çalışan fakülte ve talebeler uh, çok nazik. Ve uh, be, uh, Büyük bir pleasure. zek keyif. Te büyük bir, uh, onlarla çalışmak büyük bir keyiftir. Teşekkür ederiz. Sayın dinleyiciler 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda. ...Bik programının daha sonuna geldik. Ben Ulaş Bayraktar. Bugünkü konuğumuz, çok değerli konuğumuz... ...Sayın Profesör Doktor Josef Jilovic'di. Onun Erdemli'yi konuştuk. Erdemli'ye dair o zamanki 50 yıl önceki hatıralarını aldık. Ve bundan sonra yapacağımız ortak çalışma için sabırsızlan, sabırsızlandık beraber. Hepinize teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Arkadaşlarımız, teknik arkadaşlarımız Kader ve Servet'e de teşekkür ediyor. Hoşçakalın, diliyoruz. Ulaş Bayrakların hazırlayıp sunduğu Kekeme adlı programı dinlediniz.